Sevgili Hayal Tacirleri, yine yeni bir programla daha karşınızdayız. Programı beraber hazırlayıp sunduğum arkadaşım Mahir Ilgaz. Merhaba. Ve ben Zeynep Özer. Yine dolu bir program vaat ediyoruz size. Bugün bir de stüdyo konuğumuz var. Özgür Bozça, İKV uzmanı. Yeni katıldı aramıza. Merhaba. Kendisiyle bugün e, su politikaları, e, Avrupa Birliği'ndeki tartışmalar, politikalar ve Türkiye'nin uyumunu... Ele alacağız en geniş anlamda. Evet başlamak için özgür öncelikle su sorunu yani bunun bir çerçevesini çizmek mümkün mü? Şu anda Türkiye'de yapılan Mart ayında 2009 ayında yapılan Dünya Su Forumunun da etkisiyle beraber su hem siyasi anlamda ve sosyal anlamda birçok yerde en üst günden mandeşe olmaya başlamıştır. Bu da tabi etkisi en Açık şekilde su krizinin olmasıyla açıklanabiliyor. Hı hı. E, dünyada iki buçuk milyar insanın sanitasyona, temel sanitasyon hizmetlerinin aynı zamanda bir milyar insanın temiz su kaynaklarına ulaşamaması dünyada herkesin ciddi anlamda bir kriz olduğuna inancını artırmış durumda buna siyasi... E, Erkte dahil olmak üzere. Evet tabii, zaten Kopenhag birkaç gün kalmışken e, su sorununda evet. iklim değişikliğinin en önemli evet. e, boyutlarından bir halsi de. diyebiliriz. Evet. Hem, hem iklim değişikliğinin adaptasyon hem de aynı zamanda bunun iklim değişikliğinin yönetimi anlamında suyun önemi tabii ki tartışılacak Hı -hı. derecede büyük. Evet. Bu anlamda Avrupa Birliği de tabii ki iklim değişikliğinin de etkileri aynı zamanda su konusunda artık suyun kullanımı mantığından suyun yönetimi mantığına doğru gelişen yaklaşım sebebiyle yeni bir strateji belirlemek durumunda oldu ve 2000 yılında e, su çerçeve direktifini yayınladı. Bu anlamda da artık entegre havza yönetimi dediğimiz artık e, suyun her anlamda ayrı ayrı değil her anlamda sanayi, tarım, ev kullanımı veya e, Soğutma alanlarının her, her alanda kullanımı ve temizliği ve kalitesinin aynı zamanda kullanımı açısından bir çerçeve çizilmesi amaçlandı bu, bu şekilde. Bunun tabii önemli olan kısmı e, Avrupa Su Çerçeve Direktifinin Avrupa Birliği içerisinde yapılan daha önceki bütün düzenlemeleri çerçeveleyen ve onu bir anlamda şemsiye altına alan bir düzenleme olması. Aynı zamanda... E, Avrupa 50 e, milyonluklar Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından kabul edilmiş olan Aorus ve Espo anlaşmalarının da hı hı. E, gereklerini bir şekilde Avrupa Birliği tarafından Komisyon ve konsey tarafından tekrar e, onaylanıp yürürlüğe girmesini sağlamak. Bu noktada e, baktığımız zaman ilerleme raporlarında e, yani Avrupa Komisyonunun Türkiye ile ilgili yıllık olarak çıkarttığı hı hı. değerlendirme raporları diyelim e, AB mülteci statüsü uyum konusunda. Aarhus ve Espoo anlaşmalarına e, sözleşmenin imzalanmamış olması sürekli her yıl karşımıza çıkan e, bir konu. Evet. E, bunların içeriğine kısaca değinmek mümkün mü? Tabi. Avruz Konvansiyonu 98'de imzalanmıştı ve amacı su yönetimi konusunda e, paydaş katılımına bilgi erişim konusunda e, bir şekilde e, daha fazla paydaşın katılımını amaçlayan bir yapıya sahipti. Espo Konvansiyonu ise sınır aşansılar konusu üzerineydi ki Türkiye'nin en önemli hmm. sorun alanlarından biri olan sınır aşansılar konusu üzerineydi. Onu da, ee, kısaca neden? Kısaca neden? <gülüyor> neden? Neden, neden, neden olduğunu söylemek gerekirse tabii ki Fırat ve Dicle havzaları sebebiyle hmm. Türkiye e, birçok alanda hem... Aşağı çığır hem de yukarı çığır yani hem suyun doğuda hem de suyun döküldüğü bir ülke ancak en önemli sorun bölgesi olan Fırat ve Dicle'de Türkiye üst çığır ülkesi yukarı çığır ülkesi ve burada da Suriye ve Irak'la hmm. sorun yaşıyor. Tabi AB'ye entegrasyon anlamında AB içinde böyle bir havza olmadığı için daha önce yani bir üye ülkeden veya Avrupa Birliği sınırı içerisinden doğup dışarıya doğru dökülen ve bu kadar sorun yaratan başka büyük bir havza olmadığı için de Avrupa Birliği açısından bir yenilik getirecek. Aynı zamanda Türkiye'nin de uyumluluğu açısından bazı sorunlar doğuracak. Hmm. Bu yüzden de. Peki böyle e, sınır aşan e, sular konusunda e, gerek Ağruz gerek ESPO konvansiyonları gerekse bunların e, vücut bulduğu su çerçeve yönetmeliği diyelim e, ne gibi düzenlemeler getiriyor? E, neye dikkat edilmesi lazım? Su çerçeve direktifinin asıl amacı suyun miktarından ziyade suyun kalitesinin arttırılması. Hmm. Yani good status denilen iyi seviyeye ulaşması suyun kalitesinin Tabii bu anlamda bizim Fırat ve Dicle üzerinde yaşadığımız sorun Aslında suyun miktarı öncelikli. suyun miktarının paylaşımı konusunda öncelikli oluyor ancak tabi Avrupa Birliği'nin yaklaşımı es bu anlaşmasında da Daha sonrasında gelen su çerçeve direktifi üzerinde olan anlaşma e, üzerinde olan düzenlemeler suyun kalitesi üzerine olduğu için Türkiye bu konuda e, aynı zamanda e, yaklaşımı da Türkiye'nin Üçüncü tarafların veya uluslararası anlaşmaların e, bu alanda herhangi bir şekilde etki sahibi olmaması yönünde olduğundan e, taraf olmasını e, bir şekilde istemiyor Türkiye kendisinin bu anlaşmalara ve Avrupa de bu alana müdahil olmasını istemiyor. Yani hem yöntemsel olarak bir farklılık var Hı. hem de aynı zaman Türkiye'nin teamülleri ve genel politikası, sınır politikası açısından iki alanda farklılık olduğunu görüyoruz. Bu da uyumluluğu ciddi anlamda zorlaştırıyor. Peki Avrupa Birliği içerisinde bu kadar hayati bir konuda uyum düzeyleri arasında farklılıklar var mı? Tabii ki de var. Güney ve kuzey ülkeler özellikle. Hı hı. Dediğim gibi e, suyun kalitesi burada çok önemli bir konu. Sınır aşan sular konusu çok fazla tabii artık sorun olmaktan çıkmış bir konu ama suyun kalitesi, suyun yönetimi, havza bazında suyun yönetimi. Ciddi anlamda sorun iki büyük havzada bir ren havzası ikincisi tuna havzasında ciddi anlamda kirlilik olması ve bunun bir şekilde üye devletler tarafından kontrol edilememesi hı hı. ve artık bazı tarafından mavi tuna e, e, senfonisinin şıtırasının artık kahverengi tuna olarak adlandırılabileceğinin <gülüyor> söylenmesi aslında kirliliğin boyutlarını göz önüne seriyor. Bunun yanında kuzey ülkelerinin güney ülkeleri kadar tarımda sulamaya önem vermemiş olması, güney ülkelerinin özellikle İspanya, İtalya gibi ki biz de bunlardan biriyiz aslında. <gülüyor> e, evet. Çok yüksek seviyede e, su kalitesinin amaçlanmış olmasının bu su çerçeve direktifinde ciddi anlamda büyük bir girdi olan suyun. Tarım sektörünün daha büyük sekt olduğu ülkeler bunlar. Evet, evet, daha hmm. büyük olduğu ülkeler. Hatta yani Avrupa Birliği ortalaması %40 iken tarımda sulama konusunda mesela İspanya'da %68, Türkiye'de %75 Türkiye'den, civarında mesela. Evet. İlginç bir şekilde devam etmeden önce bir şeyi de söyleyeyim. Yani bu ülkeler, saydığın ülkeler küresel iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek, AB için en fazla etkilenecek ülkeler. Aynen öyle. Burada tabii suyun kalitesinin yanında bu ülkelerin suyun miktarı da. ...çok hmm. önemli tabii de yine aynı şekilde iklim değişikliğinden etkilenip de suyun miktarının da azalacağı bu ülkelerde Avrupa Birliği'nin önceliğinin e, suyun niteliği olması ciddi anlamda bir sorun yaratıyor. Hmm. Bu ülkeler hem suya bağımlı gelişimleri açısından tarım endüstrilerini beslemek açısından hem de aynı zamanda iklim değişikliği sebebiyle bu miktarı azalması sebebiyle iki yönlü suya ciddi anlamda su konusunda ciddi anlamda bir kısıt yaşayabilecek ülkeler. Ancak Avrupa Birliği'nin biz yaklaşımında su çerçeve direktifi içerisinde bu suyun e, ...niceliğinin çok fazla öne çıkmadığını, niteliğinin çok daha fazla öne çıktığını ve buna göre düzenleme yapılması gerektiğini... ...bu konuda da İtalya, İspanya gibi ülkelerin ciddi anlamda muhalefetinin olduğunu görüyoruz. Peki düzenlemeler çok kısaca fazla zamanımız yok gerçi onlara detaylı girecek ama ne öngörüyor? Ne zamana kadar öngörüyor? Bunlara değinebilirsen dediğim gibi amaç burada suyun yönetimi açısından havza bazında Hı -hı. yönetimin yapması. Yani nehirlerin veya göllerin, su havzaların, ekosistemlerin temelinde bir, bir su yönetimi yapılması. Bu minvalde de 2000 yılında yürürlüğe girmişti çerçeve direktifi. 2009 yılına kadar bu havza planlarının ...oluşturulması amaçlandı. 2009 yılından sonra da bu nehir havza planlarının komisyona sunulması... ...ardından da bu nehir havzalarının 2012 yılında amaçlarının gerçekleştirilmesi için girişimde bulunulması... Hı hı. ...ve bunun ardından da komisyonun raporları ortaya çıkmaya başlayacak. Her 6 ayda bir ülkelerin performansları e, nispetinde ve 2015'te de bu amaçlara ulaşılması sonuçta amaçlanıyor ama tabii burada ikişer defa altı yıl uzatılması söz konusu yani 2012'ye kadar ve sonrasında gerekirse 2010 2027'ye kadar bu e, denetim mekanizmasının devam ettirilmesi ve amaçları ulaşın bu e, iki altı yıl ardından da ulaşılabileceği söyleniyor yani, yani e, şu anda AB içinde de e, bu direktife e, uyum sağlanmasının takibi aslında benim anladığım kadarıyla e, 2015'e kadar çok net bir şekilde yapılamıyor değil mi evet yani, yani Herhangi bir ihlal mekanizması başlatılacaksa uyum göstermeyen ülkelere karşı 2015'ten sonra şu olacak. Anda, şu anda 2009 Aralık ayında bu direktifin bahsettiği Nehir Havza planları ortaya çıkmaya başlayacak. Ancak şu anda ülkelerin bu konuda ciddi anlamda bir uyumluluk çalışması yaptığını göremiyoruz. Aynı zamanda hala kalite konusunda da miktar konusunda da ciddi anlamda bir... Ee, önlem alındığını görmüyoruz. Sadece planların hazırlandığını ve bu planlarında sadece komisyona sunulacağını ama bunun dışında bir önlemin alındığının e, veya alınmasının planlandığını çok fazla göremiyoruz Hı. Avrupa Birliği içerisinde. Yani şey mesela diğer mesela bölgesel politika gibi alanlarda da olduğu gibi hani çok aslında kapsamlı bir konu olması sebebiyle hani belki de ülkeler arasında farklı gelişmişlik seviyelerinden ötürü biraz daha aşamalı bir yani iki vitesli Avrupa evet, iki vitesli politika ve evet, üç vitesli gösteren bir tavır izlendiğini belki e, söyleyebiliriz. Burada tabii söylenmesi gereken çerçeve direktifinin gösterdiği bir yol. Burada bir yaptırım mekanizması olduğunu görmeyiz. Bu iyi niyetle yapılmış bir yol yordam gösterme direktifi diyelim. 2009 yılına kadar önce havzalar oluşturalım sonra da 6 yıl içerisinde de bu havzalar içerisinde amaçlarımızı gerçekleştirelim diye bir Niyet ve o yolda ilerleten yol haritası. Bir, bir yol Devletelim. haritası. Aynen hı hı. öyle. Ama burada tabii iyi niyet e, yeterli olmuyor ülkeler tarafından. Her ülkenin az evvel bahsettiğimiz gibi Kuzey-Güney ayrımında olduğu gibi Doğu-Batı ayrımında ku kurabiliriz. Doğu'da yeni üye olmuş olan ülkelerin altyapı konusunda, sanitasyon hı hı. konusunda, arıtma testleri konusunda ciddi eksiklikleri olduğu ve bunları... E, ...tamamlamaları için ciddi anlamda kaynak aktarım yapılması gerektiği söz konusu. Böylelikle Doğu-Batı ve Güney-Kuzey ayrımları açısından baktığımız zaman da... ...iki veya üç, üç vitesli bir e, gelişme yaşayabileceğimizi söyleyebiliriz aslında. Peki bu aşamada e, Türkiye'nin e, uyumu ne alemde? AB müktesabında bu alandaki veya herhangi bir uyumdan bahsetmek mümkün mü? Türkiye çevre alanında, çevre başlığı altında su konusunu inceleyecek... ...ve bu dönem İsveç dönem başkanlığı içerisinde... ...bu başlığın açılması bekleniyordu aslında... ...ancak şu anda anladığımız kadarıyla... ...açılması... E, ...Ahmet Davutoğlu'nun da açıkladığı üzere... ...bazı siyasi e, e, meselelerin olduğu... söyleniyor siya, ama, yani ...siyasi sebeplerle... ...başlığın e, açılmaması... ...geciktirilmesi e, gündemde olduğu söyleniyor... ama siyasi sebeplerin tam olarak ne olduğu... ...benim bildiğim kadarıyla açıklanmadı... Evet. Uh -huh. e, ...ama yani şu anda açılmayacak... ...diye bir şey yok e, yani açılabilir... <Gülüyor> e, ...bazı sıkıntılar olduğu ortada... ...inşallah çözülür... ...açılır başlık diyoruz... Yani, işte belki bundan sonraki dönem baş, başkanlığı içerisinde açılacak ama bir şekilde yakın zamanda açılacağı hı hı. bekleniyor. Ve bu e, başlık içerisinde çok maliyetli bir başlık. Ee, yaklaşık 100 milyar YTL, 108 milyar YTL gibi bir maliyeti olduğu söyleniyor ve bunun ne, da bu referans nedir bu e, bunun içinde referansımız 2006 yılında e, çevre bakanlığı çıkardığı ulusal çevre entegrasyon stratejisi içerisindeki bilgiler Hı -hı. burada 108 milyar dolarlık bir e, mali külfetinin olacağı bu tabii tüm Bütün çevre başlığı için evet. evet ama tabii bunun içerisinde 60 oranında su ile ilgili hem atık su hem de aynı zamanda içme suyu konusunda e, bunun bu konularda yapılacak olan yatırımların ...ve düzenlemelerin AB uyumluk aşamasında e, kullanılacağı öngörüyor... ...ki bu da yaklaşık olarak baktığımız zaman... E... 63 milyon milyar YTL'ye denk geliyor ki ciddi anlamda yatırımlı olacağı, ciddi anlamda belki mali desteğinin de sağlanması gerektiği konusunun altı çizilmesi gerekiyor. 63 böyle. milyar lira. Evet, YTL. Evet, sadece su alanında e, ve evet. müktesebatın uyumun atık, e, atık su, Atık su ve içme suyu alanında yapılacak olan uyumluluk için, sadece uyumluluk için e, burada e, karar olan para. Anladım. Peki şimdi bu bilgileri hazmetmek etmek için kısa bir e, müzik arası verelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. you're saying. back to me I make a sad, make a sad, make a sad, sad, sad song I make a sad, make a sad Evet, Matt Ward'dan Sad Sad Song adlı parçayı dinledik. Belki bizim de bu uyum maliyetlerinden falan bahsederken durumumuzu özetleyen bir parçaydı. Özgür en son uyum maliyetinden bahsetmiştin. İstersen şimdi uyumun içeriğinden. Bu Aslında. maliyet sadece yani bu uyumun içerinde tabii sadece para veya sadece maliyetler yok. Yasaların uyumlaştırılması, kurumların entegrasyonu ve bunların birbiriyle uyumlu çalışması iki önemli başlık olarak öne çıkıyor. Bütün bu maliyetin yanında e, yapılması gerekenler tabii ki de öncelikle bütün AB bunun e, su konusunda ilgili bütün AB müddet ...bir şekilde iç hukuka aktarılması... ...bu konuda... E, ...belirli başlıklar altında... E, ...belirli yönetmelikler çıkartıldı... ...ancak şu anda... E, ...ileride AB'nin suç konusundaki... ...politikasını çizecek olan su çerçeve direktifini... ...uyumluluk konusunda ne bir strateji belirlenmiş durumda... ...ne de herhangi bir şekilde... ...bu konuda stratejinin ne zaman oluşturulacağı... ...çalışma ne zaman başlayacağı konusunda... ...bir tarih verilmiş durumda... ...ancak su çerçeve direktifinin bir şekilde... E, ...tasfiye edeceği bazı ilerleyen dönemlerde tasfiye edeceği bazı yasalar ve yönetmeliklere yönelik uyumluluk yapıldı, başlatıldı. Ancak bu konuda su çarşığı direktifiyle ilgili bir şey yok. Bunun yanında bir de kurumlar arası işbirliği çok önemli. Burada bizim baktığımız Çevre Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri, Tarım Köy Bakanlığı, İller Bankası gibi birçok farklı kurum, birçok farklı su kullanım alanında... Ve aynı zamanda belediyeleri de katmak lazım içme suyu konusunda ee, çalışmakta. Ve bunlar arasında koordinasyonun da sağlanması için herhangi bir e, yasa veya yaptırım genel olarak bir e, su yasasından bahsedemiyoruz. Genel olarak bunları koordine edecek bir, e, bir uygulamadan bahsedemiyoruz. Evet. Bunların da yapılması e, suya yani sadece AB yasalarını Türkçe'ye çevirip tü, e, iç hukuka geçirmek değil. Aynı zamanda bu tip... Kurumlar arası koordinasyon sağlanması için de Türkiye'nin kendine has durumunu, kendine has organizasyonel yapısını göz önünde bulundurarak bazı uygulamalara ve yürütme aşamasında da bunlara dikkat edilmesi gerektiğini. Belki de müktesebatın ruhunu kavramak lazım. Kesinlikle. yani e, Bu konuda bir şey söyleyeyim ben. E, şimdi... E eski güncelliğini yitirmiş direktiflere uyumdan bahsettin. Su çerçeve direktifinin kendisine henüz bir uyum stratejisi planı olmadığını, en evet. azından bizim programa eklenmedi, Türkiye'nin planına evet. eklenmediğini söylediğin. Bu müzakereler uzadıkça aslında Türkiye'nin sıklıkla karşılaşabileceği bir sorun. Yani müzakerelerin belli bir sürede bitmesi ve bu yüzden de AB'den belki bir üyelik tarihi, en azından hani geçiş yani geçici bir şey de olsa alınması gerekli. Yoksa aksi takdirde pek çok başlıkta bunu yaşayacağız. Biz uyum sağladıkça mülksebât yenilenecek ve bu şekilde devam edecek bu. Aynen. Bir de dediğin gibi çok zahmetli, maliyetli bir başlık ve sadece hani bakanlıklar düzeyinde değil, iş başta üç iş dünyası olmak üzere çeşitli paydaşların da hazırlığını bugünden yarına yapılabilecek bir çünkü çalışma değil bu. Evet. Şimdiden uzun bunu vade. uzun vadeli öngörerek bugünden itibaren belki de e, stratejilerini ona göre yeniden konumlamaları lazım. Kesinlikle bu anlamı tabii ki de özel belki de dediğiniz gibi özel sektörün de aynı şekilde yani hem kendi araştırma testleri mesela korumaları konusunda aynı zamanda şu anda yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayan bu ciddi maliyetli e, sektörün yani 108 milyar dolardan bahsediyoruz 63 milyar doları sadece suya harcanak diyoruz bu konuda hem finansman hem de aynı zamanda e, bir şekilde işletme konusunu da yavaş çok pardon dolar dedik lira değil mi onlar lira, an, evet, tamam. lira. lira pardon yanlış dediysen özür dilerim tamam. ee, bu konuda bu alana girmesi ve bu alanda yatırım yapması söz konusu ciddi anlamda çünkü dünyada da konuşulan dünya su formunda da konuşulan daha evvel Avrupa Birliği içerisinde de konuşulan ciddi bir konu bunun da sebebi aslında bu yapılan yatırımların hem atık su hem de aynı zamanda içme su yatırımlarının e, maliyetlerinin ikame edilmesi gerekliliği su çerçeve direktifinde bulunmakta. Yani bütün yapılan yatırımın tamamen fiyatlar üzerinden uygulanan tarifeler üzerinden geri kazanılması ve bu anlamda da ciddi bir şekilde maliyet hesaplarının ve sıkı bir muhasebe denetiminin olması gerektiği söyleniyor. Bu minvalde de özel sektör hem yatırım getirme hem de aynı zamanda verimli olma iddiasıyla bu sektöre girmek istiyor. Ama çok ciddi sakıncalar var. Aynen çok ciddi sakıncalar var. Burada her ne kadar bu Türkiye'de çok fazla konuşulmuş bir durum değil. Çünkü çok fazla örneğimiz yok. Olan örneklerimizde çok kötü örnekler ki Antalya örneğini birazdan anlatacağım. Ancak burada sakıncalar birincisi su bir normalde kamu hizmeti olarak görülmesine rağmen. <gülüyor> şu an Ve su da bir kamu malı. Su teminin de bir kamu hizmeti olarak görülmesine rağmen. Şu anda yapılan şey aslında özel sektörün bu verimsiz alana müdahil olup bu alanı daha verimli kılmak, maliyetleri geri döndürmek ve bu yapılan yatırımların da bir şekilde e, geri teminini sağlamak yönünde oluyor. Ancak bu alan bir doğal tekel, su temini sektörü doğal bir tekel. Alt yatırımlarını yaptığınız zaman siz oradanın sahibi olmuş oluyorsunuz ve oradan başka kimse ve Yaratma tesisinden sadece bir kurum faydalanabiliyor, bir dağıtım şebekesinden sadece bir kurum faydalanabiliyor. Bu yüzden de siz... Devletten bir şekilde özel sektörü aktardığınız zaman bu hizmetlerin teminini siz devlet tekelinden bir kamu hizmetini kamu tekelinden bir özel tekel yaratmış oluyorsunuz. Ve verimlilik dediğimiz söz de zaten su gibi bir e, temel. E, temel ve, evrensel hak. E, yani, e, yaşam hakkının evet. dahil belki. Kesinlikle. E, bundan bahsettiğimiz zaman verimlilikten bahsetmek çok e, ki Ki diyelim sakınca, ki verimlilikten bahsedebildik diyelim hı. bu bile mümkün değil. ...normalde verimli olacağını iddialan özel sektör... ...hiçbir şekilde bu doğal tekel yapısı... ...içerisinde rekabet... ...sonucu verimlilik elde edemiyor... ...ve devlet nasıl işliyorsa... Devlet, ...kamu sektörü nasıl işliyorsa... ...tekel olarak işliyorsa... ...özel sektörde bu tekel olmanın verdiği rahatlıkla... ...normalde teoride söylenen... ...rekabetin verim getireceği mantığına... ...tersiçer şekilde tekel olarak bu alanda... ...verimlilik getirmeye çalışıyor... Hmm. ...ki bu da ciddi anlama sorunlar çıkartıyor... ...baktığımız zaman... E, Aynı zamanda Türkiye'de bir örnek vermek gerekirse mesela Antalya örneğini verebilirim. Bu konuda özel sektör katılımı konusunda. Antalya Belediyesi'nin bu bahsettiğimiz çok maliyetli iş için Dünya Bankası kredisi alması söz konusu olur. Altyapı yatırımları için. Ve bunun için de Dünya Bankası dediğimiz gibi sadece forumlarda ve dünyada konuşulmuyor. Birçok kurum da bunu paylaşıyor ve stratejisi olarak öne sürüyor. Bu yüzden Dünya Bankası özel sektör katılımını... Öne, öne sürdü ve mecbur kıldı Antalya'da. Bu durumda özel sektör özel sektör katılımı sonucunda özel sektöre bu iş devredildi. Ancak fiyatlar önce hızla yükseldi. Bu bahsettiğimiz Kredi almak için yatırım için, yatırım için özel öyle. sektör e, mecbur katılımı, kılındı. Mecbur kılındı. Mecbur kılındı da ön şart olarak kabul edildi. Bu durumda da öncelikle bu bahsettiğimiz cost cover yani maliyet ikamesi sebebiyle önce fiyatlar artmaya başladı. Ancak bu fiyat artışı bile bu bahsedilen özel şirkete yetmedi. 5 yıl sonunda tekrar görüşülmek istendi. Ancak Antalya Belediyesi daha da fazla fiyatların artmaması ve daha da fazla bu konuda mağdur durmadığı düşünmek için reddetti bu teklifi ve kendi üzerine geri aldı. Hmm. Yani burada aslında baktığımızda Antalya Belediyesi kendi yapabileceği bir işi, bir aslında hakkı hak teminini, su hakkı teminini Dünya Bankası'ndan kredi almak zorunluluğu sebebiyle özel sektöre devretmiş... Ancak başarısız bir özel sektör deneyimi ardından hemen kendi denetiminde geri almış. Ve İyi. hakkın sağlanmasına kendi yine kamu kaynakları tarafından sağladığı kaynaklarla devam etmiş. Dünyada da benzer bir trend e, görüyoruz değil mi bu konuda? Yani e, evet. özellikle Latin Amerika ülkelerinde çok ciddi e, hatta Türkiye'den çok daha şiddetli çatışmalar yaşandı bu konuda. Aynen Türkiye'ye tabii çok fazla çatışma veya ciddi anlamda bir sorun yaşanmadı. Çünkü evet. rahat bir geçiş oldu. Çünkü kamu hizmetleri bu konuda sağlandı. Ancak Latin Amerika'da baktığımız zaman özellikle Fransız şirketlerin Suez, Veolia, Vivendi gibi şirketlerin oradaki Venezuela, Arjantin gibi ülkelere girip oradaki belirli bir alandaki su temini hakkını satın aldı. Üst kullanım hakkını satın aldı. Ve bunun ardından da su fiyatlarının 2-3-4 katına kadar çıktığını... Bir noktaya sorabilir miyim? Su temini hakkı dedin. Bu neyi içeriyor? Çünkü bu bayağı ilginç. Kapsam bayağı geniş bu konu. Evet, belki... Çok geniş bir konu dediğim gibi evet. kısaca açıklamak gerekirse su temin hakkı bir insanın suya erişim hakkı anlamına geliyor. Evet. Yani bir insan insanca ve onurlu bir şekilde yaşaması için belli bir seviyede suya erişmesi, temiz suya rahatlıkla ve ödeyebileceği miktarda ulaşabilmesi lazım. Su temini hakkı da bunu içeriyor genel olarak ama baktığımız zaman biz bu hakkın özel sektör tarafından sağlanmaya başladığı zaman ne erişilebilir ne iddia edildiği gibi kaliteli ne de ödenebilir evet, olduğunu hakkı. görüyoruz. Evet. Baktığımız zaman Türkiye'deki örneklerde bu çok ekstrem, çok uç örneklere gitmedi, üç noktalara gitmedi ama yine fiyatların arttığı, kalitede bir değişiklik olmadığı ve aynı zamanda erişimin de o kadar artmadığı altyapı yatırımlarının da o maliyetli altyapı yatırımlarının da insanların suyaları erişimi için yapılan çok da fazla ilerletilemediğini gördük. Benim aslında e, şey, değindiğim nokta zamanımızda bitiyor ama Latin Amerika'da bazı ülkelerde e, Bolivya'nın bazı bölgelerinde insanların e, çatılardan su evet. toplamasının bile yani yağmur suyu toplamasının evet. bile engellenmesi, evet, yasaklanması. Çünkü, çünkü maliyet ikamesi denilen şey evet. bunu gerekli kılıyor. Yapılan yatırımın bir şekilde o toplanan parayla karşılanması gerekiyor. Coco Chambola'da bahsettiğiniz örnekte, Bolivya'da olan örnekte de Sanırım Suez'di. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama Suez firması bu maliyet hikayemesini yaratmak için insanların başka kaynaklardan su toplaması, çatıdan su toplamak gibi engelleme girişimlerine bulundu. Tabii sonuçta evet. da bu şirket kovuldu ülkeden ve ardından da anayasal bir hak olarak su hakkı insanlara Bolivar'a tanındı. Evet. evet. Bugün stüdyo konuğumuz Özgür Bozçağ ile birlikte başta su konusu, te su temin hakkı olmak üzere dünyadan ve AB'den ve Türkiye'den örneklerle e, ele almaya çalıştık. E, haftaya Mahir canlı yayında bizimle beraber olacak. Kopenhag'dan <gülüyor> bağlanacak. bize oradaki izlenimlerini aktaracak. Ve stüdyo konuğumuz da olacak. Haftaya görüşmek üzere. Tekrar teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hayal tacirleri Pour